28. lema Bazı kısımları buraya dercedilen bu risalenin tamamı Teksir Lemalar mecmuasında neşredilmiştir. 2. nükte Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma halaktu'l cinne ve'l insa illa li ya'budun. Ma uridu minhum min rizqin ve ma uridu en yut'imun. İnallahü hu'r razakü zul kuvvetil metin. Şu ayet-i kerimenin zahir manası çok tefsirlerin beyanına göre yüksek icazı Kur'aniyi göstermediğinden çok zaman zihnime ilişiyordu. Kur'anın feyzinden gelen gayet güzel ve yüksek manalarından üç veçhini icmalen beyan edeceğiz. Birincisi, Cenab-ı Hak Rasulüne ait olabilecek bazı halleri Rasulünü tekrim ve teşrif noktasında bazan kendine istnât eder. İşte burada da Resulüm size vazifeyi risalet ve tebligi ubudiyet hizmetine mukabil sizden bir ecir ve ücret ve mükafat bir itam istemez manasında ben sizi ibadet için halketmişim bana rızık vermek ve itam etmek için değil mealindeki ayet Rasulüklem aleyhisselatu ve selam'a ait itam ve irzakı murad etmek gerektir. Yoksa gayet bedihi bir malumu ilam kabilinden olur, icaz Kur'an'ın belagatına uygun gelmez. İkinci vecih İnsan rızka çok müptela olduğu için, rızka çalışmak bahanesi, ubudiyete mani tevehhüm edip, kendine bir özür bulmamak için ayeti i kerime diyor ki, siz ubudiyet için halk olunmuşsunuz, netice-i hilkatiniz ubudiyettir. Rızka çalışmak, emri ilahi noktasında bir nevi ubudiyettir. Benim mahlukatım ve rızıklarını deruhte ettiğim nefisleriniz ve iyaliniz ve hayvanatınızın rızkını tedarik etmek, adeta bana ait rızk ve it'amı ihzar etmek için yaratılmamışsınız. Çünkü Rezak benim, sizin mütalikatınız olan ibaadın rızkını ben veriyorum. Siz bunu bahane edip ubudiyeti terk etmeyiniz. Eğer bu mana olmazsa Cenabı Hakk'a rızık vermek ve itam etmek muhaliyeti bedihi ve malum olduğundan ilamı malum kabilinden olur. İlmi belagatta bir kaide-i ki bir kelamın manası malum ve bedihi ise o mana murat değil, onun bir lazımı, bir tabii murattır. Mesela sen birisine desen sen hafızsın. O malum onu ilam kabilinden olur. Demek maksut manası budur ki ben senin hafız olduğunu biliyorum. Bildiğimi bilmediği için ona bildiriyorum. İşte bu kaydiye binaen ayet Cenab-ı Hakk'a rızık vermeyi ve itam etmeyi nefyetmekten kinaye olan mana şudur. Bana ait olup ve rızıklarını taahhüt ettiğim mahlukatıma rızık yetiştirmek için halk olunmamışsınız. Belki asıl vazifeniz ubudiyettir. Evamirime göre rızka çabalamak da bir nevi ibadettir. Üçüncü vecih, Sûre-i İhlas'ta nasıl ki, lemyelid ve lemyûlet zahir manası malum ve bedîhi olduğundan, o mananın bir lazımı murattır. Yani, valide ve veledi bulunanlar ilah olamazlar manasında ve Hazreti İsa aleyhisselam ve Üzeyr aleyhisselam ve melaike ve nücumların ve gayri hak Mabutların. Ulûhiyetlerini nefyetmek kastiyle ezeli ve ebedi manasında Cenabı Hakkın lem yelit ve lem yûlet gayet bedihi ve malum hükmettiği gibi, aynen onun gibi, bu misalimizde de rızk ve itam kabiliyeti olan eşya ilah ve mabut olamazlar manasında, mabudunuz olan rezka zülcelal sizden kendine rızk istemez ve siz onu itam için yaratılmamışsınız. Mealindeki ayet, rızka muhtaç ve it'am edilen mevcudat, mâbudiyete layık değiller demektir. Said Nursi Bismillahirrahmanirrahim Evhum qâilun Re'fet evhum qa'ilun ayet-i celilesindeki, qailun kelimesinin manasını merak edip sorması münasebetiyle ve hapiste sabah namazından sonra sairler gibi yatmasından gelen rehavet dolayısıyla Elmas gibi kalemini atalete uğratmamak için yazılmıştır. Uyku üç neviidir. Birincisi gayluludir ki fecirden sonra ta vakti kerahet bitinceye kadardır. Bu uyku rızkın noksaniyetine ve bereketsizliğine hadisce sebebiyet verdiği için hilafı sünnettir. Çünkü rızk için sayetmenin mukaddematını ihzar etmenin en münasip zamanı serinlik vaktidir. Bu vakit geçtikten sonra bir rehavet arız olur. O günkü saye ve dolayısıyla da rızka zarar verdiği gibi, bereketsizliğe de sebebiyet verdiği, çok tecrübelerle sabit olmuştur. İkincisi, feylûledir ki, ikindi namazından sonra mağribe kadardır. Bu uyku, ömrün noksaniyetine, yani uykudan gelen sersemlik cihetiyle, o günkü ömrü nevmalud, yarı uyku, kısacık bir şekil aldığından, Maddi bir noksaniyet gösterdiği gibi. manevi cihetiyle de, o gün hayatının maddi ve manevi neticesi, ekseriya ikindiden sonra tezahür ettiğinden, o vakti uykuyla geçirmek, o neticeyi görmemek hükmüne geçtiğinden, güya o günü yaşamamış gibi oluyor. Üçüncüsü, kaylûledir ki, bu uyku sünnet-i seniyyedir. Duha vaktinden, öğleden biraz sonraya kadardır. Bu uyku, gece kıyamına sebebiyet verdiği için sünnet olmakla beraber ceziretül Arab'ta vaktu zuhr denilen şiddeti hararet zamanında bir tatili eşgal, adeti kavmiye ve muhitiye olduğundan o sünnet-i seniyeyi daha ziyade kuvvetlendirmiştir. Bu uyku hem ömrü hem rızkı tezyide medardır. Çünkü yarım saat kaylule iki saat gece uykusuna muadil gelir. Demek ömrüne her gün bir buçuk saat ilave ediyor. Rızk için çalışmak müddetine, yine bir buçuk saati ölümün kardeşi olan uykunun elinden kurtarıp yaşatıyor ve çalışmak zamanına ilave ediyor. Said Nursi. Bu da güzeldir. Elfu elfi salâtin ve elfu elfi selâmin aleyke ya Rasûlallah cümlesi, namaz tesbihatında okunurken inkişaf eden latif bir nükteyi uzaktan uzağa gördüm. Tamamını tutamadım, fakat işaret nevinden bir iki cümlesini söyleyeceğim. Gördüm ki gece alemi dünyanın yeni açılmış bir menzili gibidir. Yatsı namazında o aleme girdim. Hayalin fevkalade inbisatından ve mahiyeti insaniyenin bütün dünya ile alakadarlığından koca dünyayı o gecede bir menzil gibi gördüm. Zihayatlar ve insanlar o derece küçüldüler görünmeyecek derecede küçüldüler yalnız o menzili şenlendiren ve ünsiyetlendiren ve nurlandıran tek şahsiyet-i maneviyeyi Muhammediyeyi Aleyhissalatu Vesselam hayalen müşahede ettim bir adam yeni bir menzile girdiği zaman menzildeki zatlara selam ettiği gibi binler selam sana ya Resulallah demeye bir arzuyu içimde coşar buldum haşiye Zatı Ahmediye'ye Aleyhissalatu vesselam gelen rahmet umum ümmetin ebedi zamandaki ihtiyacatına bakıyor. Onun için gayri mütenahi salat yerindedir. Acaba dünya gibi koca büyük ve gafletle karanlıklı, vahşetli ve hali bir haneye birisi girse ne kadar tedehuş, tebahhüş telaş eder ve birden o haneyi tenvir ederek Enis, Munis, Habib, Mahbub bir Yaveri Ekrem sadırda görünüp o hanenin malik i rahim i kerimini, o hanenin her eşyası ile tarif edip tanıttırsa, ne kadar sevinç, ünsiyet, sürur, ışık, ferah verdiğini kıyas ediniz. Zatır ı Risaletteki salavatın kıymetini ve lezzetini takdir ediniz. Güya bütün insü cinnin adedince selam ediyorum. Yani sana tecdid-i memuriyetini kabul ve getirdiğin kanunlarına itaat ve evamirine teslim, ve taarruzumuzdan selamet bulacağını selam ile ifade edip, benim dünyamın eczaları, zişur mahlukları olan umum cin ve insi konuşturup, her birerlerinin namına bir selamı, mezkür manalarla takdim ettim. Hem o getirdiği nur ve hediye ile benim bu dünyamı tenvir ettiği gibi, herkesin bu dünyadaki dünyalarını tenvir ediyor, nimetlendiriyor diye, o hediyesine şakirane bir mukabele nev'inden, Binler salavat sana insin dedim. Yani senin bu iyiliğine karşı biz mukabele edemiyoruz. Belki halikimizin hazine-i rahmetinden gelen ve semavat ehlinin adedince rahmetler sana gelmesini niyaz ile şükranımızı izhar ediyoruz. Manasını hayalen hissettim. O zat-ı Ahmediyi Aleyhissalatu vesselam ubudiyeti cihetiyle halktan hakka teveccühü hasebiyle Rahmet manasındaki salatı ister, risaleti cihetiyle haktan halka elçiliği haysiyetiyle selam ister. Nasıl ki cin ve insa dedince selama layık ve cin ve insa dedince umumi tecdid ibadeti takdim ediyoruz, öyle de semavat ehli adedince hazine-i rahmetten her birinin namına bir salata layıktır. Çünkü getirdiği nur ile her bir şeyin kemali görünür. Ve her bir mevcudun kıymeti tezahür eder. Ve her bir mahlukun vazife-i Rabbaniyesi müşahede olunur. Ve her bir masnudaki makasıdı ı ilahiye tecelli eder. Onun için her bir şey lisanı haliyle ile olduğu gibi, lisan-ı de olsaydı, es salatu ve selâmü aleyke ya Rasûlallah diyecekleri kat'î olduğundan, biz umum onların namına, Elfu Elfi Salin ve Elfu Elfi Selammin aleyke ya Reul el biadil cinni el insi ve bi el meleki ve nucumm, manen deriz. Feyek fi ki an Allah salla bin neefsihi, ve emlakhu sallet aleyhi ve sellellemet. Said Nursi. Aziz kardeşim. Vahdetül vücuda dair bir parça izahat istiyorsunuz.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 Haşiye, nasıl ki iki melaike, teşbihin sırrı münasebetiyle sevr ve hud tesmiye edilen, avamca koca bir öküz ve koca bir balık telakki edilmiştir. Öyle de, vahdetül vücud meselesi gibi hakaik ulviye, ehli gaflet ve esbab içine dalan avamlara girse, tabiat telakki edilir ve üç mühim zarar verir. Birincisi, vahdetül vücudun meşrebi, Cenab-ı Hak hesabına kainatı adeta inkar etmek iken avama girdikçe, gafil avamlara, hususan maddiyun fikirleriyle alud olan fikirlere girdikçe, kainat ve maddiyat hesabına uluhiyeti inkar yoluna gider. İkincisi, Vahdetül Vücut Meşrebi, Masivayı ilahinin rububiyetini o derece şiddetle reddeder ki, masivayı inkar ve ref refediyor. Değil nüfusu emmarenin belki her bir şeyin müstakil vücudunu görmemek iken bu zamanda fikir tabiatın istilasıyla ve gurur ve enaniyetin nefs-i emmareyi şişirmesiyle ve ahireti ve haliki bir derece unutmak cihetiyle bazı nüfusu emmare küçük birer firavun adeta nefsini mabut ittiaz etmek istidadında bulunan insanlara vahdetül vücudu telkin etmek nefs-i emmareyi el billah öyle şımartır ki ele avuca sığmaz. Üçüncüsü tegayür, tebeddül, tecezzi, tahyüzden mukaddes, münezzeh, müberra, mualla olan zatı ı zulcelal'in vücub vücuduna ve takaddüs ve tenezzühüne muvafık düşmeyen tasavvura ta sebebiyet verir ve telkinatı batılaya medar olur. Evet, vahdetül vücuttan bahseden fikren seradan süreyyaya çıkarak Kainatı arkasında bırakıp nazarını Arş-ı Ala'ya diken istiraqi bir surette kainatı madun sayıp her şeyi doğrudan doğruya kuvvet-i iman ile Vahidi Ehad'den görebilir. Yoksa kainatın arkasında durup kainata bakan ve önünde esbabı gören ve ferşten nazar eden elbette esbab içinde boğulup tabiat bataklığına düşmek ihtimali var. Fikren Arş'a çıkan Celalettin Rumi gibi diyebilir kulağını aç herkesten işittiğin sözleri fıtri fonograflar gibi Cenabı Hak'tan işitebilirsin yoksa Celalettin gibi bu derece yükseğe çıkamayan ve ferşten arşa kadar mevcudatı ayna şeklinde görmeyen adama kulak ver herkesten kelamullahı işitirsin desen manen arştan ferşe sukut eder gibi hilafı ı hakikat tasavvuratı bâtılaya giriftar olur قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون ما للتراب ولرب الأرباب سبحان من تقدس عن الأشباه ذاته وتنزهت عن مشابهة الأمثال صفاته وشيد على ربوبيته آياته جل جلاله ولا إله إلا هو سيد نرسي برسؤال جواب Mustafa Sabri ile Musa Bekuf'un efkarlarını müvazene etmek için vaktim müsait değildir. Yalnız bu kadar derim ki, birisi ifrat etmiş, diğeri tefrit ediyor. Mustafa Sabri gerçi müdafaatında Musa Bekuf'a nispeten haklıdır, fakat Muhiddin gibi ulûmu İslamiyenin bir mucizesi bulunan bir zatı tezcifte haksızdır. Evet, Muhyiddin, kendisi hadi ve makbuldur. Fakat her kitabında mühdi ve mürşit olamıyor. Hakaikte çok zaman mizansız gittiğinden, kavayidi ehli sünnete muhalefet ediyor ve bazı kelamları zahiri dalalet ifade ediyor. Fakat kendisi dalaletten müberradır. Bazen kelam küfür görünür fakat sahibi kâfir olamaz. Mustafa Sabri bu noktaları nazara almamış, kavayidi ehli sünnete taasub cihetiyle bazı noktalarda tefrit etmiş. Musa Bekuf ise ziyade teceddüde taraftar ve asriliye mümaşaatkar efkârı ile çok yanlış gidiyor. Bazı hakayık-ı İslâmiyeyi yanlış tehliller ile tahrif ediyor. Ebu'l-Alâî Ma'rî gibi merdud bir adamı muhakkikinlerin fevkinde tuttuğundan ve kendi efkârına uygun gelen Muhyiddîn'in ehli sünnete muhalefet eden meselelerine ziyade taraftarlığından ziyade ifrat ediyor. Kâl Muhyiddîn Tahrümü mutaleâtü kütbina alemenleyse minne, yani bizden olmayan ve makamımızı bilmeyen kitaplarımızı okumasın zarar görür. Evet, bu zamanda muhiddinin kitapları, hususan vahdetül vücuda dair meselelerini okumak zararlıdır. Sayit Nursi. Bismillahirrahmanirrahim. Nev beşerin ağlanacak gülmelerine, endişeyi istikbal ve akıbet biinlik adesesiyle gayet şaşalı bir gece bayramında, hapishane penceresinden bakarken, nazarı hayalime inkişaf eden bir vaziyeti beyan ediyorum. Sinemada, eski zamanda mezaristanda yatanların vaziyeti hayatiyeleri göründüğü gibi, yakın bir istikbalde mezaristan ehli olanların, müteharrik cenazelerini görmüş gibi oldum. O gülenlere ağladım. Birden bir tevahhuş, bir acımak hissi geldi. Aklıma döndüm, hakikattan sordum. Bu hayal nedir? Hakikat dedi ki, 50 sene sonra, bu kemal neş'e ile gülen ve eğlenen zavallılardan, 50’den beşi, beli bükülmüş yetmiş yaşlı ihtiyarlar gibi, 45'i mezaristanda çürümüş bulunacaklar. O güzel simalar, o neş'eli gülmeler, zıtlarına inkılab etmiş olacaklar. Küllü atın garip kaidesiyle madem yakında gelecek şeylerin gelmiş gibi görülmesi bir derece hakikattır, elbette gördüğün hayal değildir. Madem dünyanın gafletkarane gülmeleri böyle ağlanacak acı hallerin perdesidir ve muvakkat ve zevale maruzdur, elbette bir işare insanların ebet kalbini ve aşkı bekaya meftun olan ruhunu güldürecek, sevindirecek meşru dairesinde ve müteşekkirane, huzurkerane, gafletsiz, masumane eğlencelerdir ve sevap cihetiyle kalan sevinçlerdir. Bunun içindir ki, bayramlarda gaflet istila edip, gayrimeşru daireye sapmamak için, rivayetlerde zikrullaha ve şükre çok azim tergibat vardır. Ta ki, bayramlarda o sevinç ve sürür nimetlerini şükre çevirip, o nimeti idame ve ziyadeleştirsin, çünkü şükür, nimeti ziyadeleştirir, gafleti kaçırır. Sait Nursi